Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bu programımız tiyatordan edebiyata, sanatın bütün alanlarını kapsayan bir program biliyorsunuz. Bu haftaki konuğumuz... Hürriyet Gösteri Dergisi'nin yazı işleri müdürü Sayın Hami Çağdaş. Hami Çağdaş hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi şunu, şöyle başlayayım isterseniz. Sanat Edebiyat Dergilerinin işlevini e, irdeleyelim istiyorum. Sonra da Hürriyet Gösteri Dergisi'ne özel olarak bazı sorularım var. Yani dünden bugüne hatta e, diyebiliriz. Ee, aslında Sanat Edebiyat Dergilerinin çok önemli bir işlevi var her ne kadar... Türkiye'de bunu yerine getiren dergiler çok az olsa da e çünkü dergi dediğimiz şey yani periyodik yayınlar işte bunlar 15 günde bir olabilir, haftalık olabilir, aylık olabilir, 3 aylık olabilir. Bunlar olan biteni yani hangi alanda olursa olsun. Yani bu şey içinde geçerli sanat edebiyat dergileri için değil, siyasi dergiler için de geçerli. Evet olan biteni genel çerçevesini çizmek amacını taşımalıdır. Yani gazetelerin yapamadığını çünkü gazeteler günlük haber ve günlük olayların yorumunu içeren tabii, yayınlardır. Tabii. Halbuki dergiler bunların genel çerçevesini, teorik yapısını, bunlar arasındaki ilişkileri saptamak, bunları yorumlamak Bunlar üzerine o akıp giden olayların bir yerine baraj koymak, bir yerde o suları durultmak, belki tortularını çökeltmek için çıkması çıkan dergilerdir. Ama tabi edebiyatta bu biraz daha farklı oluyor Hı -hı. çünkü edebiyatta dergilerin bir de ürün yayınlama işlevi oluyor. Hı -hı. Yani bu var. Yani o zaman yani edebiyat dergileri daha çok ürünlerin gözüktüğü veya işte şiirde olsun, düz da olsun belli anlayışların bir araya gelip belli bir anlayışın çerçevesini çizen dergiler olabiliyorlar. Şimdi sanıyorum dinleyicilerimizden bazıları bunları görüyorlardır işte. Mesela Fanzin dediğimiz dergiler var. İşte fotokopiyle çoğaltılan veya işte genç yazarların, genç şairlerin, birkaç genç eleştirmenin bir araya gelerek işte çıkardıkları dergiler var. Bunların bir kısmı tabii sadece ürünlerin toplandığı dergiler. Hı hı hı. Ama bir kısmı da belli bir manifesto çevresinde toplanıp hı hı. yani belli bir edebi anlayış, belli bir şiir anlayışı belli bir yazın yani düz yazı anlayışı o pek bizde yok ama mesela öykü dergileri çıkıyordu bir aralar evet. çok yoğun biçimde evet. mesela o artık yok ama bunlar belli bir anlayışın çerçevesinde toplanmış insanların ve o anlayışı benimsemiş yazarların, şairlerin toplandığı dergiler. Ama bir de dediğim gibi bu genel çerçeveyi çizen genel işte teorik tartışmaların yapıldığı, yani sanat çalışmalarının yapıldığı dergiler de var. Hı hı. Bir de tabii mesela bizde onu çok iyi vurgulamak lazım. Gazetelerin sanat edebiyat sayfaları bizde çok zayıf. Yani kültür sanat sayfası dediğimiz sayfalar hı hı. bizde çok zayıf. Yani mesela ciddi eleştiriler yok. Sadece küçük haberler hı hı. yayınlanıyor. Hele hele mesela en basit mesela tiyatroyu artık gazetelerin sanat sayfalarında çok az gördüğümüz bir şey. Evet, o zaman bu boşluğu dergiler dolduruyor. Keza Plastik sanatlar içinde bu geçerli. Evet. Yani sadece işte gazetelerde resim sergiler haberlerini okuyoruz. Evet. Yani bu sergileri değerlendiren işte genel çerçevesini çizen küçük yazılar. Yani işte ben ne bileyim sanat sayfasının köşe yazarlığı yok bizde. Evet. evet. Yani sanat yazarlığı yok. E o zaman ne oluyor? Bu işlevi de dergiler üstleniyor. Yani dergi alıyoruz işte Mesela piyaset sanatlar dergileri var. Tiyatro dergileri var. Bu dergilerde de şey oluyor. İşte yani gazetenin mesela derginin yarısı gazetenin vereceği işte haberlerden oluşuyor. Kesinlikle. Evet. E, evet. Haber, onun yanına da işte değerlendirme yasaları, eşit yasaları, şunlar bunlar falan filan oluyor. O zaman dergi başka işlevlere de yüklenmiş oluyor. İşte o zaman da okur olarak biz diyoruz ki bunlardan niye oluyor diyoruz mesela. Bazı şeylere yer ayıramama sıkıntısı doğuyor. Evet. Yani halbuki bunu işte gazetelerin kültür sanat sayfaları yapması lazım. Onun genel eleştirisini de yani uzmanlaştığı anda onu da dergiler Delgi üstlenmesi. Üstlenmeli. Yani, evet. yani bizde evet. hani eksiklik diyeceğimiz şey aslında bu yani yoksa işte dediğim gibi dergiler işte bu tiyatro dergileri içinde geçerli. Plastik sanat evet. dergileri içinde evet. geçerli. Çünkü bir de şöyle bir ciddi sorun da var. Bizim e, gazetelerimizin kültür sanat sayfaları daha çok edebiyat ağırlıklı. Evet. Yani işte gazete yazarlarımız daha çok edebiyattan gelmeler. Yani gazetecilik evet. edebiyatla Yazıyla çok daha iç içe. Hı hı. O yüzden ister istemez, ister istemez edebiyat yanı daha öne çıkıyor sanat hı hı hı. Yani Veya başka alanlarda olsa onlar bu işe biraz edebiyat gözüyle bakıyorlar. Evet. Yani bence sorun biraz da orada. Doğru bir saptama bence de. Çok ilginç. Burada aklıma şey geldi sevgili Amin Çağdaş. Bir, bir 70'li yıllarda Cumhuriyet gazetesi ayrı bir sanat edebiyat eki verirdi. Ve ben o lise yıllarında o kadar yararlandım ki bundan. 4 sayfalık bir gazeteydi. Bir gazete ekiydi. Hı. Müthiş söyleşiler, müthiş yazılar, çok ciddi e, hatta hiç unutmuyorum. Pablo Neruda'nın ilk şiirini ben orada okudum o yıllarda doğrusu. Yani çok müthiş, ne bileyim Yılmaz Güney'in Umut filmi üzerine bir söyleşi hatırlıyorum. Efendim söyleyeyim, edebiyat üzerine yazılar, inceleme. Ama o zaman işte bak o Hı. söylediğim gibi o zaman ama şunu unutmayalım çok e, nasıl diyeyim gergin ve yoğun bir siyasi ortam vardı. Var. Yani dergi piyasası zaten siyasi dergilerden oluşuyordu. Evet. Ben yani bugünkü gibi e, işte şey yoktu. E, nasıl diyeyim? yani bir kötü sanat dergiciliği yani her şeye çok politik açıdan bakılıyordu. Fraksiyonların Doğru. dergileri vardı. Yani Doğru. Edebiyat dergileri bile yani hatırlıyorsan sanıyorum dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Evet, evet. Edebiyat dergileri bile bu siyasi görüşlerin çerçevesindeydi. Yani edebi anlayıştan ziyade evet. siyasi anlayışların dergisiydi. O da yani bu siyasi anlayışların kendi siyasi anlayışlarıyla paralel bir e, sanat görüşleri falan da yoktu zaten. Değil mi? Değil mi? Yani o insanların sevdiği yazarlar veya sevdiği şairler, sevdiği o kadar. Yani yani bu işte tiyatro, sinema bilmem ne de bunun dışındaydı. Dediğim gibi işte sinemada belli bir siyasi görüşün işte şeyleri varsa, sinemacıları varsa evet. onlar vardı orada. Mesela o dönemde dikkat edersen tiyatro yoktu mu dergilerde. Yoktu. Evet, yoktu. Plastik sanatlar hiç yoktu, hiç yoktu zaten. Hiç yani yoktu. E, ve şey vardı. O zaman dediğim gibi o insanların işte siyasi anlayışlarına göre işte kimi seviyorlarsa yani yoksa o edebiyatçının da o politik tavra sahip olması olmaması da pek fazla bir önem taşımıyordu. Çok doğru saptamam. Yani sağcı dergiler vardı, solcu dergiler vardı. Bunların içinde belli anlayışların dergileri vardı. Bir de onlara hesaplayalım. Yani bir de onlar vardı. Evet. Ne yani onlardı işte dediğim gibi bir anlayışta bir şairi benimsiyorsa onların şairi, ise onu koyuyorlar. Yani bizim politik görüşümüze uydu, uymadığı bir şey için söylüyorum. Fraksiyonlar evet, için söylüyorum. Evet, evet. İşte sağın solun şairleri, sağın solun yazarları vardı. Bir de sinemacılar vardı. Çok yani, doğru. Yani çok doğru. o zaman dinin gibi gazeteler belli bir işlevi üstlendiler. Ama sonra bu mesela sanıyorum konuşmamızda oraya da geleceğiz. Doğrudan doğruya gazetelerin kitap sayfasına yönelmesine yol açtı. Evet. Yani bugün aşağı yukarı çoğu gazete kitap sayfa eki veriyor. Kitap veriyor, Hı -hı. kitap sayfası değil. Yani kitap eki veriyor. Mesela artık gazeteler kitap eklerine yöneldiler. Evet. Bu da yani çok farklı bir şey yarattı. Yani bunun eleştirilecek yanı da var. Dediğim gibi yani faydalı tarafı da var. Bence zararlı tarafları da var. Yani bunların zararlı taraflarını çok göz ardı ediyoruz ama. Yani bir de işin tabii o taraf var, o da çok tartışılır, çok ayrıca bir konuşmaya değer, belki konuşmamızda zaman kalırsa onu da şey yaparız, konuşuruz. Anladım. Şimdi Hürriyet Gösteri'nin yazı işleri müdürü olarak Hürriyet Gösteri Dergisi, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz önceleri aylık olarak yayınlanıyordu, şimdi 3 aylık olarak, 3 ayda bir periyodu var. Fakat daha önce de sevgili Hamit Çağdaş'a söylemiştim düşüncemi. Son 3 aylık periyotta yayınlanan dergi çok daha güzel oldu. Bir e çünkü bir boşluğu oldu. doldurdu. Evet kesinlikle bir boşluğu doldurdu. İşte çünkü benim söylediğim ya, şey de o. Yani e, şimdi ürün dergileri çok zaten. Yani O kadar çok ürün çok. dergisi var ki Yani herkes üründen yayınlayabiliyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de akademik dergi anlayışı çok farklı. Yani bizim üniversitelerimizin daha doğrusu yani bunu söylemekte ben sakınca görmüyorum. Üniversitelerde de söylediğim için bizim üniversitelerimizin edebiyat fakülteleri veya işte Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi evet. adı neyse hı hı. yani bu eğitimi veren fakülteler çok tutucu. Yani bizim bu eğitimi gören fakültelerimizde Edebiyat araştırmaları diyelim, incelemeleri, öğrenci ödevleri Sait Faik'ten bu yana gelemiyor. Değil mi? Yani günümüz edebiyatını bu okullar yakalayamıyorlar. Yani birinin mesela günümüz bir yazarı için yazacağı 20 sayfalık incelemeyi... Hı, hı hı. Yayınlayacak bir dergi yok. Ya. Çünkü Hı. aylık bir derginin kapasitesi bunu yayınlayacak durumda değil. değil Tabi. Yani o ayrı bir format. Çok büyük bir eksiklik. Yani o yani ayrı bir var. format veya işte ben ne bileyim ikinci yeni akımındaki dil, ikinci Hı -hı. yeni'nin Hı -hı. dili diyelim. Hı -hı. Mesela böyle birisi kalktı 15 sayfalık bir yazı yazdı. Şimdi o format içinde yani bizim eski formatımızda da mesela biz böyle bir şey yayınlayamıyorduk. Çünkü her halükarda o dergi 60 sayfa. Hadi 90 sayfa diyelim. Evet. 96 sayfa. E 96 sayfanın 20 sayfasını, 25 sayfasını bir yazıya ayıramaz. Tabii ayıramazsınız. Tabii Ama 160 sayfanın 25 sayfasını bir yazıya ayırabilirsiniz. tabii tabii. tabii. Yani zaten ama bu demek değildir ki bu dergi böyle 25-25 sayfalar değil. Ama her dergiye iki tane 20 sayfalık, 25 sayfalık yazı koyabiliyorsunuz. Ya, bu çok önemli. Ve çok bu önemli. işte bir o dediğim gibi kapsayıcı şemsiye yazıların işlevini oluşturuyor. Evet. Çünkü bizim edebiyatımızda çok ciddi bir eksiklik bu. Hani herkes eleştiri yokluğundan yakınıyor ama eleştirinin olabilmesi için o eleştirinin dayanacağı bir kuramsal yapı lazım tabii ki. Tabii ki. Yani eleştireceksiniz. Eleştirip sadece bu yazıyı beğendim, bu şiiri beğendim, beğenmedim değil. O eleştirmene onu beğenip beğenmeme konusunda ölçütlerini oluşturacağı bir malzeme vermek lazım. Elbette. Elbette. İşte bu malzeme çok önemli. Ayrıca o eleştirmenin yazacağı kapsamlı yazıları yayınlayacağı bir mecra da vermek lazım. Tabii ki. Tabii ki. İşte tabii. mecra bu tarz dergiler olmalı. Kesinlikle. Dediğim gibi yani Mesela bir zamanlar öykü dergileri vardı biliyorsun. Geniş öykü dergileri vardı. İşte adam öyküydü, imge öykülerdi. Evet. Mesela bunlarda da dikkat edersen öykülerin yanı sıra çok ciddi çok uzun incelemeler yayınlanıyordu. Evet, evet, evet. Çünkü dediğim gibi bu aslında akademik eğitim yapan okulların Enstitülerin çıkaracağı dergilerde yapılması... gereken şeyler ama maalesef bizim üniversitelerimizin yüzde 95'i yüzde 96'sı dediğin gibi çok tutucu bir dönemden geliyorlar yani hala dediğim hala ben bakıyorum genç arkadaşlar geliyorlar çalıştıkları ödevlere bakıyorum yani yıl içi ödevleri diyelim sene içi veya bitirme tezleri Hı -hı. bitirme ödevleri diyorum. Hı -hı çoğu hala eski edebiyatımız. Eski edebiyat. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemi ya bir tane genç şair için, bir genç yazar için şey yok çünkü oradaki hocaların işte daha bu üstü bunu oturtmamıştır diye bir şey var, ölçüsü var. Yani tek yapıt üzerine mesela Türkiye'nin bence çok büyük bir eksikliği ben bunu Zaman zaman yani tabii bir de malzemeye bağlı bir şey ben koyuyorum. Mesela tek yapıt incelemesi, bir öykünün incelemesi, ya, tek öykünün. Ya, çok önemli. Tek bir şiirin incelemesi. Ya, müthiş, müthiş. Yani tek bir şiiri şairiyle veya şairsiz. Yani çok farklı eriştire inceleme anlayışları var. Tabii tabii tabii. tabii. Bunlardan birinden bunu yapabilirsiniz. Mesela bir şiiri, şimdi biz böyle bir diziye başladık Yücel Kayıran'la. Mesela bir şiiri dört veya beş incelemeci eleştirmen aynı şiiri harika yazıyorlar harika. veya işte baki Ayhanla yaklaşık sanıyorum bir yılı aştı yani alt sayı falan oldu o da hem kendi şiir tek bir şiir için yazıyor. Aynı zamanda da şairine soruyor. Yani bu şiirde sen ne demek istedin? Neyi yazmak istedin? Diyor. O da kendisi yazıyor. Yani bir eleştirmenin Harika. bir de şeyin görüşü mesela. Böyle yazlar. Tabii öykü için daha bu pek yapılmadı. Yani pek bunu yapan yok ama mesela bunlar bence çok önemli şeyler. Yani bu yazarı için de önemli. Kesinlikle. Nasıl bakıldığı, neyle bakıldığı, Dediğim gibi okur için önemli. Belki yani siz bir şiir seversiniz. Bir şiirden bir başka bir şey düşünürsün. Mesela o işte Baki Ayhan'ın şeyinde çok çıktı o. Hı hı. Yani o bir şey düşünüyor. Yani o şiirden başka bir yorum çıkarıyor. Ama şairdik yok ben böyle bir şey düşünmedim. Bunu yazdım diyor. Ama bir okur olarak... Siz de farklı bir şey düşünebilirsiniz. Aynı şiirde. Yani o şair başka bir şey düşünmüştür. Bir şey yazmıştır. Ama o size aynı zamanda bir ufuk açar. Başka Kes, bir şey düşünmüşsünüzdür ama kesinlikle o size bir anda başka bir ufuk açar. Yani siz de başka bir şey düşünmeye başlarsınız. Her dizeyi de şiirden söz edersek her dizeyi de şair, matematik gibi Hı. kafasında kurarak yazmıyor. Bu bir de, bir de duygu işidir. Duygu ama siz ...o duygu başka bir şey düşünürsünüz. Düşünürsünüz. Yani, oku, hatta... hatta ...bir de şu var... ...aynı okur... ...aynı okur... ...farklı zaman dilimlerinde... ...farklı haleti rüyeler içindeyken de... ...aynı şeyi bravo, farklı düşünür. Bravo, bravo. Siz bir... ...kırgınlık içindesinizdir... ...o şiir size başka bir şey hissettirir. Beş yıl sonra... ...başka bir neşe... ...aynı şiir okursunuz tamamıyla başka kesinlikle kesinlikle şeyler düşünürsünüz bu, bu edebiyatın şey edebiyatında bir gücü e, zaten tabii, burada ama ben size bir şey söyleyeyim mi aynı şeyi tiyatroda düşünmüyor muyuz? Tabii. Tiyatroda tabii bizde çok rastladığımız bir şey değil bunu iyi oturalım doğru konuşalım ama tiyatroda da yönetmenlerin yorumu öyle değil mi? Tabii. Tabii ki. Kesinlikle. Yani dediğim gibi işte şey vardır mesela Shakespeare'in Bir Yeğen yapıtı için hı hı. mesela çok farklı yorumlar vardır. Aynı yapıtı sinemada farklı yorumlarsınız. E, tabii, tabii, tabii, tabii. Ee, işte tiyatroda bambaşka bambaşka yorumlarsınız. Tabi hani bizde pek fazla böyledir Bunun çok bence şimdiye kadar gördüğüm en iyi örneklerinden biri 3. Richard'tır biliyorsunuz. Hı hı. En son İkinci Dünya Savaşı'na uyarlanmış evet, bir... Evet, evet, evet. Şimdi bir yönetmenini hatırlamıyorum hı. ama Üçüncü Richard'ı İkinci Dünya Savaşı'na uyarladı. İşte yönetmen, yabancı bir yönetmen. Hı hı. Veya şeyi düşünün, Hamlet. Tabii canım, Otello, Hamlet. Webster. Sonsuz tabii. uyarlaması var. Krali'nin, yani, kralleri de öyle. Hamlet'i kadın Hamlet yaptılar, biliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii, bize. tabii. Yani sayısız. Bunun örneği var. Tabii aynı şey resim için geçer. Hele soyut resimde düşünün. Siz bambaşka bir şey düşünürsünüz ama o ressam onu bambaşka bir şey yazmış. Tabii ki şeyin e eşyanın Yapmıştır. tabiatı ha. bu zaten. Yani. yani ama ben ne bileyim işte Miro'nun bir resmi mesela bunlara çok yakındır biliyorsun. Bir Chagall resmi, bir Miro tabii, resmi, tabii. bir Picasso resmi. Tabii tabii. Siz o resmi gördüğünüz zaman bambaşka bir şeyler düşünürsünüz ama Ressamda bambaşka bir şeyler yapmış. Ressam René Margaret bunu birebir ha. tablo haline getirmiştir biliyorsunuz. Yani, yani bir ka, e, kadın ayakkabısı vardır. Altına laplum yazmıştır. Laplum Fransızca e, Cibre'nin ucu. Yani o e, mürekkebe batırdığımız Cibre'nin evet. şeyin e, hokkaya batırdığımız Cibren ucu laplum Fransızca. Onu öyle yazmış. Elma elma resmi yapmış. Altına e, şey demiş duvar. Yani ya bu, bu bir pipo değil ha, yeri bir, vardır bravo, mesela. Bravo, çok güzel bir kitaptır değil mi? Yani, bu bir pipo değildir. Bunun yani üzerine bir bunlar, kitap da vardır. Tabii evet. bir şey dediğim gibi düşünebilir. Ya. En soyut sanat mesela müzik. Siz benim yani, müziği bir işte bende yani, Mozart'ın bir parçasını veya bir Beethoven'ın yapıtını bambaşka bir şey Tabii. Tabii ki. Tabii. Güzelliği o kim bilir nasıl yazmıştır? Neyi düşünerek yazmıştır? O hiç, hiç önemli Ama değil bence. İşte işte orada işte deniz görürsünüz belki işte bilmem ne görüşünü görürsünüz bunu görürsünüz. Başka bir şekilde görülmez. Tabii ki. Tabii ki. Güzelliği de burada. Ama işte dediğim gibi eğer o dergilerin zenginliği içinde insanlar size yol gösterirlerse yani ben ne bileyim mesela işte şimdi müziğe geldik. Müzikten konuşuyoruz. Mesela bir müzik dergisinde işte Beethoven'ın 90. senfonisi diyelim mesela. Hı hı. Onun üzerine bir yazı olsa Değil mi? aynı zamanda onun öyküsü anlatılsa işte onun sözleri, içeriği neydi, ne oldu nasıl bir süreçte bestelendi. Belki onun üzerine yabancı işte eleştirmenler neler ne dedi? Demiş ya, ya. Onu yorumlayan şefler ne düşündü yorumlarken? İnsanı yani, ve sanatı yücelten bu yapı. Tabi. Böyle bir şeyi okuduğunuz zaman, ya, ya, bambaşka bir boyut. Siz o yapıtı başka bir biçimde dinlersiniz. Tabii. Ayrıca benim dünyam da başka bir biçimde şekil almaya başlar. Ha. değil mi? Yani başka Doğal bir olarak. şey dinlersiniz. Siz dersiniz ki, ben, ya bu da böyle, ben de böyle düşünüyordum. Bak ne kadar farklı falan. Belki siz de bunu yazarsınız. Değil mi? Bu da önemli. Yani, yeni, yeni kapılar açıyor çünkü. Yeni, yeni pencereler açıyor. E, müzik parçası için, bir resim için, bir şiir için. Yani ben de böyle düşündüm. Ben buna böyle baktım. Evet. Tabii. tabii. Yani bu yeni yazarlar yetiştirmenin. Yeni yazarları bravo. ortaya çıkarmanın evet. bir yöntemidir. De. Yöntemidir ve kalite garantisidir. Hı. Ya bir de o o Değil da mi? Var. kalite garantisi. Çünkü o kadar kolayca akımlar var ki şimdi. O kadar evet. kolay yazılan şeyle piyasaya sürülüp reklamla evet. yani bu bu yeni yazarları nereye götürecek bu? Tabii. Ama sizin anlattığınız tavır, tavırla bir kalite standardı geliyor. Tabii. Tabii. Okuyucu gözünde. Okuyucu gözünde. Evet. Ee, hürriyet gösteri işte e, demin de sözünü ettiğimiz gibi e, sinemadan, tiyatrodan, müzikten plastik sanatlara elbette ki ana dal, edebiyat e, bu sanat dallarını da kapsıyor. Ve demin de söylediğiniz e, bir bo büyük bir boşluğu dolduruyor gerçekten. Bu bütüncül bir tutum e, ortada olan, tanık olduğumuz. Hürriyet gösteri dosyalara da yer veriyor. Bak e, de, Geniş katkımlı dosyalar evet. yapıyoruz. Evet, yani, yani o çok... tabii birazdan. Ee, şeye bağlı. Hani dediğim gibi dergi çıkarmak aynı zamanda yani e, sizin yaptığınız bir şey de değil. Yani gelenler gelen malzemeye de bağlı. Tabii. Yani Türkiye'ye gelen malzeme açısından çok zengin bir ülke değil. Değil. Değildir. Onun için tabii bir dosya yapmak da çok zor. Yani e, işte ben ne bileyim bir dosya için 5-6 tane yazar bulacaksınız. Tabii. Tabii. O yazarları o konu üzerinde düşünmeye iteceksiniz, sorulacaksınız. Tabi. Onlarla işte tartışacaksınız şöyle mi olsun, böyle mi olsun, şu mu olsun, bu mu olsun. O malzemeye görsel malzeme bulacaksınız, bunu planlayacaksınız. Ya. Gelen yazılar bazı boşlukları ortaya çıkaracak. Bir daha var mesela, yani diyeceksiniz ki, aa bu yani şu şu noktası eksik. Ya bunu mesela kim yazar? Ya bunun uzmanı kimdir veya acaba şunu şuna yazdırsak da şöyle mi olsa? Şimdi bunları düşüneceksiniz. tabii. Tabii. Bunla e, bütün bunlar tabii bir de derginin normal rutini içinde bu bir ekstra çaba. Çok büyük bir çaba. Çok büyük. Bir e bunun bir içinde mesela işte mesela birisi böyle bir öneri getirebiliyor. Ya ben böyle bir dosya hazırlayabilirim. Yani bunu biraz da tabiri caizse taşorana. Havale kaçar Yani tabii. ya sen bundan uğraş işte 3 ay sonra getir mesela. Hı hı. Ya iki ay sonra getir. Çünkü <gülüyor> bir de yani bunun yazış süreci var diye ya, tabii. Yani işte tabii. insanlara bunu söylüyorsunuz. Bunların bir kısmı araştırma isteyen şeyler. Yani böyle ilham geldi yazdım diye olmuyor Olmaz, mu? Olmaz tabii ki. Kitap tabii. karıştıracak, eski yazılarına bakacak veya işte şu olacak, bu olacak. Tabii ki. Tabii i̇şte ki. bunları yapacak. O zaman da on dediğim gibi bir taşerona veriyorsunuz. O taşeronla onu hallediyorsunuz. İşte ne kadar çıkıyorsa. Taşeron sözü, sözü çok hoşuma gitti Hı. doğrusu. Çünkü ben de bir taşeronluk yapmıştım. Hı. Ama yıllar evvel. Zannediyorum Hı. ki yirmi yıldan fazla olmuştur belki de tiyatro eğitimi üzerine bir dosya hazırlamıştım. Evet. Hürriyet gösteriye. Hı. Ve çok da hakikaten Hı. ilgi görmüştü. Çok mektuplar geldi o dosya üzerine. E ee, tabi öyle şeyler olunca bir de hani anlı yani bir hani tartışmalı bir konu üzerine bir şey yaparsanız ki dosyalar genellikle öyle oluyor. O bir yankı da getirir. Yankı getiriyor. Getiriyor. Yani, getiriyor. İşte tabi yani Türkiye'de okur çok fazla şey değil nasıl diyeyim, talepkar değil. Veya biz tepkilerimizi göstermekte biraz çekingeniz. Yani ben her zaman söylüyorum işte dışarıda veya bir yerde bir yerde falan. Mesela konuştum. Falan. Ya işte şurada bir, şöyle bir yazı okudum ama böyleydi de şöyleydi falan. Yani sözel olarak fikirlerimizi söylüyoruz da <gülüyor> yani ben de diyorum ki ya tamam çok güzel. Yani yazın yayınlayalım. Yani karşıysan işte soru i̇şte öyle değil de böyleydi tamam. şu böyleydi tamam, tamam diyorum yani yayınım. E işte yaz yazmaya gelince de <gülüyor> biraz yani. şeyiz ama bizim genel karakterimiz, Kesinlikle. bizim toplumumuz çünkü biz sözel toplumuz. Evet, evet, evet. Yani yazarlıktan ziyade sözel yani sözel. dikkat ederseniz hani işte meyhanelerde falan filan vatan kurtaranımız çoktur. Çok. Üstüne çünkü bunların aralarında çok da iyi fikirler vardır. Fakat bunlar çok o meyhane masalarında kalır, veya kalır. Hatta hatta açık oturum masalarında kalır. Benim başıma çok gelmiştir böyle işte açık oturumlarda veya bir panelde veya bir şeyde bakıyorsunuz çok güzel şeyler anlatan insanlar var. İrticalen konuşup ya diyorsunuz ne kadar güzel ya bunu yazsın falan ya kim uğraşacak evet, falan evet, böyle ya bir İşte var. böyle işte çünkü notlar alınmış irticalen konuşulmuş işte onu teybe alacaksınız onu çözeceksiniz toparlayacaksınız onu uzun diye, iş, oluyor. o kadar uzun iş ki ya. yani diyorum ki ya şunu yaz bak yani, çok ilginç Ziyan bir olup gidiyor yani. ziyan olup gidiyor ha ama yani. o şeyde kalıyor. Açık ne oturumda derler? kalıyor. Masada, o, da, masada. o da masada kalıyor. O da Nasıl masada. öbür gün masa, meyana masasında kalıyorsa o da işte açık oturum masasında çok, çok kalıyor. Doğru, çok İnsanlar doğru, çok bunları doğru. yazmıyorlar. Yani sözel kalmayı seviyoruz. E unutmayalım bizim yani üniversite geleneğimizde de hep odur. Yani medrese geleneğinden kaynaklandığı için hep sözeldir. İşte Yahya Kemal'i Edebiyat eğitimimizin Temeli sayılan Tanpınar'ı unutmayalım ya. Yani Tanpınar'ın bütün yapıtlarında o yarım kalmışlık vardır. Yani işte yazdıkları şeyleri hep yani işte savruk olduğu söylenir. Nasıl diyeyim? Yani hep yarım kalmışlığı. Dersleri mesela çok daha parlakmış. Evet, evet. Çünkü irticalen anlatıyor. İşte zamandan herhalde hatırlarsınız birkaç tane de öğrenci notları yayınlanmıştı daha işte birkaç sene ver ne kadar birkaç evet, öyle evet, notları yayınlandı evet, evet. yani edebiyat eğitimimiz bile oradan geliyor kesin e bir eğitimleri düşünün bizler de okuduk çoğu hocanın ders notları vardı o ders notları bir türlü kitap haline gelemezdi <gülüyor> elden elden yani, ha, dolaşır <gülüyor> halbuki çok da güzel dersler anlatır ya. ama o dersler birisi yazar böyle bir yerde kalır bilmem ne kalır Ziyan olur gider. Yani bir türlü kitaplaşamazdı. Çok doğru. Şimdi ama bilmiyorum hani ne durum var. Yani <gülüyor> kendi üniversite eğitim sürecimden söz ediyor. Evet. Evet. 30 yıl evvelinden söz ediyor. Evet. Bence pek de fazla bir şey değişen bir şey yoktur. Yani yayınlara bakarsak, okuyucuya ulaşan yayınlara. Biraz daha ilerleme vardır tabii. Karamsar değiliz ama biraz daha ilerleme vardır. Şeyin ama bile, sözel olduğumuz kesin. O kesin. <gülüyor> o kesin. Yani göçebe bir toplum olduğumuz gibi e, sözel bir toplum yani. olduğumuzda kesin yani sözel toplumuz yani. Yani, o değişmiyor şimdi e, sevgili Amici kardeş biz seninle e, pek çok uluslararası festivale katıldık mesela Alaçatı festivali efendime söyleyeyim Ge geçen sene Ordu'ya e, Ordu, hmm. Ordu festivale gidecektik o da uluslararası hmm. ama e, senin çok yoğundu çalışmaların hmm. gidemedik hatta orada bir konuşma yapacaktık önümüzdeki sene inşallah gideriz ee, pek çok e, üniversitelerde açık oturumlarda bulundu, edebiyat konularında, sanat konularında. Bu festivallerle bunu birleştirerek ve pek çok e, orta öğretim kurumunun da tiyatro yarışmalarında, liseler arası tiyatro yarışması Pek çok e, Bak, jüri üyeliklerinde en kıdemliyim. Yani, yani lise, arası, evet. en, kıdemli en kıdemli benim. Kesinlikle. Herkes kaçtı ben hala devam ediyorum. Biliyorum biliyorum. Çok <gülüyor> ben hala çok, devam ediyorum. Çok da güzel şeyler çıkıyor gençlerden. Çok. çok, yani, çok Bundan bir biraz söz edelim istiyorum. Ya ben şeyleri çok önemli buluyorum. Yani İstanbul dışında, yani İstanbul, Ankara, İzmir dışında yapılan hı hı hı. festivalleri. Çok çok önemli buluyorum. Çünkü e, bizde sanat çok fazla büyük şehire yoğunlaşmış durumda. Yani düşününüz ki işte İstanbul'da biz bu kadar şeyi istiyoruz. Hı hı. Peki Erzincan'da insanlar ne istiyor? Bundan haberimiz yok tabi. Kırşehir'de insanlar ne istiyor? Kütahya'da insanlar ne istiyor? Evet. En son çok yakın şeyde işte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın turnesi çıktı. <gülüyor> Beş ile gitmişler ve bu iftiharla söyleniyor. Peki kalan şimdi kaç il olduk? 70. Neyse. 73 il herhalde. Küsur il. Nerede? Ne, oldu? ne oldu? Ya Nerede? Ya inanın çok benim Aklından çıkmayan bir anekdot var. Şimdi tabii tarihini hatırlamayacağım kaç sene evvel. Borusan bana gitti. Filarmone orkestrası diyorsunuz. Pardon bana di Karsa. Karsa gitti. Kars'ta bir konser verdi. Ani harabelerinin kapısının önünde. Hı hı. Çok ilginç tabii. Yani Karslıcı arkadaşlarımızı tenziyet. Yani başka bir şey bakış açıları da. İşte orada işte konser bir şey var. Yani işte biz bir grup gazeteciyiz. Hı hı. Biraz birkaç karşımdayız. Orada şey yani oranın köylüler, mevlüler geldiler. İşte yerlerde, merlerde böyle bir bitiş bir cücuna içinde çalındı. ya yani çok hoş bir konser oldu. İşte orada böyle bir işte köylü kadın buldular böyle işte yani biraz bozuk bir Türkçe konuşuyor ama şey geneliksel kıyafeti falan filan böyle. Yalında da böyle iki tane çocuk böyle biraz tam hani yanına başı kabak derler ya Hı -hı. öyle iki çocuk hemen işte bizim gazeteci arkadaşlar işte, işte teyze ne anladın ne oldu işte bu sana bir azap mıydı Hı -hı. yani hep şey var ya evet. bayburt bayburt falan böyle bir eziyet <gülüyor> görmedi efsanesi var ya o kadının söylediği bir laf var nasıl içimi cız etti derler ya ben bak Evren ben hiçbir şey anlamadım. Ama bu bebeler bunu görsün diye geldi. Çok güzel müthiş. İşte bu. Bu yet yetti bu. İşte bu, bu müthiş bir şey. Evet. Ben bir şey anladım. Bu bebeler ya. bunu görsün bravo, dedi. Bravo bravo. Eğer biz bravo. o bebelere tiyatroyu götürürsek. Sinemayı götürürsek. Müziği götürürsek. Onlar bir gün bunu anlayacaktır. Siz bunu götürmüyorsanız, siz bunu seyrettirmiyorsanız, buna bu hizmeti vermiyorsanız, bunu vermiyorsan, e o eziyet mi oldu, beziyet mi oldu? Bu böyle olur zaten. Siz biliyor musunuz ki Türkiye'nin şu an 35 ilinde ilçeleri dahil kitapçı yok ya korkunç bir şey. 21. Kitapçı yüzyıldayız yok. Ya, 21. Yani, yüzyıldayız. Kitap satılan ya. yer yok. Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı dünyada? 35 dünya ilde. Korkunç. Düşünün yarısı. Türkiye'nin yarısı. Ya ha, Ondan sonra kimsenin, Türkiye'nin okuma yazma oranı, Türkiye'nin bilmem ne oranı demeye hakkı yok. Bravo. Çok doğru. Kimsenin buna hakkı yok. Korkunç. Yani Korkunç. işte şu olmadı. Ha ne yapılabilir? Yapılabilir. Küçük gruplar yapacaksınız. Sokak tiyatroları oynayacaksın. Küçük oda orkestraları kuracaksınız, dağ başına da gireceksiniz. Tabi, tabi, Küçük oda orkestralarından çalacaksınız. Ben dinleyicilerimize bir tek şeyi soracağım. Bir gün üşenmesinler, internette Muş'un Sürügüden köyüne baksınlar. Orada bir not var. Muş'un Sürügüden köyü diye bir köyü var. O köyün durumunu görsünler. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Türkiye'de hala o köyler varsa, ya. hala öyle köyler varsa, kalkınma masaldır. Kültür de masaldır. De. Falan da masaldır, filan da masaldır. Ya. Ne durumdayız hala? Yani ben onu gördüm, içim acıdı. Ya, ya. Olacak iş mi bu? Kültürden bir şey mi? yok yok ve altında bir not var. Kadın öğretmenlere tavsiye edilmez diye bir şey. Bu çok acı bir şeydir. Korkunç. Hiçbir şey yok, su yok, PTT yok, sağlık ocağı yok. İşte yok, yok, yok, yok olu yok, yok. 1500, 1600 küsür köy. De altında böyle bir not var. Ben iç karış. Dört gün evvel baktım. Ya buyurun. Buyur. Çünkü bize bir not geldi. Bir öğretmenden. O vesileyle gördüm ben de. Anladım. Bize her şeyi yollayın diye. Her şeyi ne gelirse. Ayakkabı, pantolon, elbise, perde, örtü, kalem, kağıt, defter. Ya. Hiçbir şey yok. Korkunç. Suyu olmayan köyde ne okutacaksınız? Ne okutacaksınız? Ya. Yani. Ne o edersiniz? Hangi gelecekten... Hadi orası, şu var, o var, bu var. Kaç ilimizde sinema var? Tabii, tabii. Kaç ilimiz, kaç ilçemiz tiyatro görebildi? Ya. Ha, övünüyoruz. İşte şurada, işte şu tiyatro var, burada bu tiyatro var. Devlet tiyatrosu beş ile gitti. İşte bilmem ne, otuz beş yere gitti. Bu memleketin her köşesine gittiğiniz zaman siz zafer kazanabilirsiniz. Bravo yoksa 5 ile gittim 35 yere gittim Ha dediğim gibi bunun içinde 50 kişilik orkestrayı taşımak gerekmiyor hayır canım. 500 kişilik tiyatroyu da taşımak hayır, hayır, hayır. yani orada ben ne bileyim 100 kişilik kadrolu oyun oynamanız gerekmiyor. gerekmez. bir de ayrıca mekan mekan da gerekmez tiyatro hiçbir malum şey gel hiçbir şey gerekmez boş bulduğu her alanda oynanır Meydanda oynar. Okul oynardır. salonunda tabii. oynayın. Sokakta i̇şte, da oynar. Ben ne bileyim, meydanda oynar. Meydanda oynayın. Tabii. İşte şunu yapın. Ben her zaman söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde yani dünyanın demeyeyim tabii. Siz Avrupa'da 6 ay tatil yapan orkestra görüyor musunuz? Ya, Değil mi? Yok. 6 ay tatil yapan orkestra yok. Yoktur. Herhalde yoktur. Ya. Yok yani yok böyle bir şey. 6 ay satil yapan devlet kurumu yok. Ya buyurun işte. Yalnız tiyatro değil tiyatro orkestra değil. Türkiye'de tuhaf bir şeydir. Türkiye'de kütüphaneler pazar günü kapalı. En elverişli. İnsanların gün. kitap okuyacağı tek zaman evet. saat beşte kütüphane kapalı. Mesai saatinde kütüphaneler çık. Ben ne zaman okuyacağım? Ya. Ben işçiyim. Yani. Ben bilmem neyim. Çalışıyorum. Tabii. Ne zaman okuyacağım? Öğrenci ne zaman gidecek? O da derste. Ha. Hadi o da işte sabahçıysa, öğrenciyse gitti. Yani da... e Ondan sonra diyorlar kütüphanelere yalnızca öğrenciler geliyor. Kim gelecekti başka? Hiç. Ya. Ayrıca kaç kütüphaneniz var? Ya. Kaç kütüphaneniz var? Sonra millet kitap okumuyor diyorlar. Çok meşhurdur. Tarihsel bir şey biliyorsunuz. Hı. E, eşekli kütüphaneci. Evet. Ya adam dağ köylerine eşekte kütüphane Tabii. taşıyor, kitap taşıyor. E, okumasa, yıllar yılı insanlar okumasa niye taşırsın bunu? Bu gönüllü yani bir şey. Yok, ya ayağına gibi. götürdükten sonra niye yapılmasın? Ya, yani Yani insanlar okuyor demek ki. Bu tiyatro içinde geçerli. Eşeğe yüklüyor dağ köylerine götürüyor. Gönüllü, para mara yok. Gönüllü idealist bir adam. öğretmen gibi, köyensiz öğretmenleri gibi. Evet. E, her, her boşaltıyor öbür hafta başka kitapları götürüyor Hı. 20 köy 30 köy e demek ki okuyan var ki bunları e yani dediğim yani. gibi siz onu zeminle hazırlayacaksınız. Ha, tabii ki yani gider gitmez yani ben ne bileyim daha gider gitmez bütün herkes buna saldıracak okuyacak değil. Ya, yavaş yavaş tabii canım. Sen tabii. Ya, Avrupa'nın aydınlanması kaç yıl sürdü ya ya? Böyle birden bir olacak yani şey değil. Yani bir bu. anda bir yılda İki yılda olacak şey değil. Götüreceksiniz, tabii. anlatacaksınız, çaba göstereceksiniz. Tabi, tabi. Damla ya damla. Çaba göstereceksiniz. Göle olacak. Tabi. Yani mı? bunları yapmadığınız zaman nasıl o aydınlanmayı sağlayacaksınız? Kim sağlayacak? olacak iş değil tabi. Ki. Kim sağlayacak? Ya, ya. En azından hani belki konuşamın sırası gelmişken onu da söyleyeyim. İstanbul Kültür Başkenti deniyor. Bence utanç verici durum. Hangi kültür başkenti? Hangi kültür başkenti? 16 milyonluk şehirde kaç kişilik konser salonunuz var? Kaç kitaplı, kaç sandalyelik kütüphaneniz var? Kaç tiyatro koltuğunuz var? Kaç sinema koltuğunuz var? Hangi kültür başkenti? Yani i̇ki tane kütürselgiyle, yani iki Atatürk tane kültür merkezi var. onu bırakın, <gülüyor> yani, yani onu da bırakın. Ve evki açıldı, evet. velevki açıldı. 1200 koltuk. 1200 koltuk. 16 milyon İstanbul. Maalesef. O pensesinden vazgeçtim. Hadi bunlar lüks gözüküyor. Bakın, biz, e, kaç sandalye, kaç kütüphane sandalyeniz kesinlikle var. Kesinlikle katılıyorum. 94 yılında e, benim oyunumla, yeniden yaratmayla Çelyabinsk'e gittik. Çelyabinsk, Sibirya'da. Küçük bir şehir. Dört tane tiyatro binası var. Ve o yıllar kriz yıllarıydı hatırlarsanız. Yani iki tane çürük elma için millet kuyruğa girmiş. 50 gram salam alacak diye kuyruğa girmiş. Allah bin belamı versin. En az 10 tane kit kitap satan yer vardı kitap evi. Millet içerisi dolu dolu dolu. Şey ama işte diyorum, ama bir gelenek var. Alttan yetişmiş, alt kültürel altyapı hazırlamış. İşte biz bunu ya. Ya ondan sonra diyoruz ki İstanbul Kültür Başkenti <gülüyor> hangi, kültür, hangi başkenti? kültür başkenti? Nerede? Yani acaba kimsenin aklına geliyor mu? Bir karşılaştırma yapalım. Biz neyiz? Neredeyiz? Diyorum size çok basit. Yani adam başına düşen bunun basit ölçüleri var. Yani bunun Felsefi, bilmem nevi, bilmem nevi hiçbir şeysi yok. Adam başına düşen tiyatro koltuğu sayısı, Tabii. adam başına düşen işte orkestra koltuğu sayısı, Tabii. Tabii. adam başına düşen kütüphane sandalyesi, kitap sayısı, kütüphane Tabii. sayısı... Tabii. Bunlar. Bunlar ölçü. Ölçü, ölçü bu. bu Bunun başka bir ölçüsü yok. Hayır. Yani afaki 500 sayfa yazılacak, 50 bin açık oturum yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Hiçbir şey değil. Bu ölçü. Ölçüler bunlar. Bu, bu, bu. Sizin kaç müzeniz var? Bir şehir müzemiz var mı? Ya. İstanbul, İstanbul, İstanbul ya. diyor. Herkes geh, geh geh geliniyor. Var mı bir şehir müzemiz? Ya. Koskoca Anadolu bu. Yani. Var mı bir ya. modern sanatlar müzemiz? müzemiz. Ya. Bir tane resim müzemiz var. Üç tane küçük salonu var. Deposunda binlerce, binlerce resim var. Resim var. Böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir şey? Müze gibi müzemiz var mı? Müze gibi müzemiz ya. ya. Sorular. Ö bu. Özel sektör müzeleri güzel. Özel sektör müzeleri var. Ne kadar güzel. O zaman müzeler genel müdürlüğü ne işe yarıyor? Hiç. Değil mi? Kapatalım. Ee, özel sektör Tabii. kendi başına baksın. Tabii eğer böyleyse, böyleyse Cumhurbaşkanlığı semfonu orkestrası dahil olmak üzere orkest sıralarını kapatalım, değil mi? Yani tamam kapatalım. <gülüyor> Devlet yasusunda kapatalım. Tabii. Şehir yazulsunda kapatalım. Kapatalım. Birileri yaparsa yapar. Yapmasa. Birileri yaparsa yapsın. Eğer böyle bir mantıksa. Evet. Ha, böyle kurumlar varsa böyle kurumları işletmek yöneticilerin görevi. Tabii. Ki. Ben çok iyi hatırlıyorum. Benim zamanım, yani benim gençlik gençlik demeyeyim de küçüklük yıllarımda şeyde, Taksim meydanında orkestra konserleri verilirdi. Hafta sonları. Yeah. Şimdi bar bar bar iş bar işportacılar var. İşportacı zihniyetinde abuk sabuk işte şu şehrin bilmem panayır haline panayır. getirilmiş, Aynen panayır. mahvedilmiş evet. Köy bir Pazara Taksim gidiyor. gezisi. Köy panayırı Yanında gayet uçumsa köy ama. Evet. Evet. Evet. Kiç değildir. Ya. İstanbul'un göbeğinde yere oturup yeme elleriyle yemek yiyen insanlar var. Evet. Bundan da biz övünüyoruz. Ya. Yani, oraya da yine yazmış 2010 Kültür Başkenti. Evet, diye yazmış. E, zaten o. 2010 Kültür Başkenti logosu her yerde var. Ya. Bir çöp arabalarında yok galiba. <gülüyor> Belki de onda kayboldu. Ya. Bu durumda. Bir ilgili. tek öyle yani o hale getirildi bu ama maalesef o hale getirdi. sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki sanat ve sanatçılar programının konuğu sayın Hami Çağdaş idi ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Hami Çağdaş, ben teşekkür ederim Çağırdınız çok verimli, verimli verimli güzel bir söyleşi oldu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz elbette sevgili dinleyicilerimiz haftaya buluşmak üzere hoşçakalın sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas